916. konu Hazreti Peygamber'in yeme içme hususunda insanlara örnek olması. Hazreti Peygamber hiçbir yemeği ayıplamazlardı. Canları çekiyorsa yer aksi takdirde bırakırlardı.